Mutluluk İşte mutlulukla ilgili yaşam memnuniyeti araştırmasından çıkan sonuç. Türkiye İstatistik Kurumu Yaşam Memnuniyeti Araştırması, Türkiye'deki kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu ortaya çıkardı. İstatistiklere göre her 100 kadından 58'i mutluyken bu rakam erkeklerde 50. TÜİK, 2003 yılından bu yana bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim ve kişisel sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarındaki memnuniyetlerini ölçüyor. Ayrıca bireylerin kamu hizmetlerinden memnuniyetleri de ölçülüp bunların zaman içindeki değişimi takip ediliyor. Araştırma, 18 ve daha yukarı yaştaki fertleri kapsıyor. Yapılan anket çalışmasında... Geçen yıl Türkiye'de 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin %54.3'ü kendilerini mutlu olarak ifade etti. %14.6'sı ise mutsuz olduklarını belirtti. 2008 yılında ise mutluların oranı %55.8, mutsuzların oranı %13.9'du. Bir yılda mutsuz sayısında 1 puanlık artış olurken mutluların sayısında da azalma yaşandı. Bunda krizin etkisi olduğu belirtildi. Yaş gruplarına göre de mutluluk düzeyi değişiyor. 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı %57.4 iken 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde bu oran %54.3'e düşüyor.